Kazıçı Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın, Radyo, Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ee, bugün iki konuğum var. Ee, Okan Üniversitesi Sinema Bölüm Başkanı, aynı zamanda sinema yazarı Murat Tırpan ve yönetmen Kenan Korkmaz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ve bugün e, Tayfun Pirselimoğlu filmi konuşacağız. Ben o değilim filmini. E, filmde şöyle, anlatması aslında Tayfun Pirselimoğlu filmlerine oldukça zor. E, bir adamımız var ve bu adam e, çok e, basit bir hayat sürüyor, sırata, sıradan, monoton bir hayat sürüyor. E, fakat çalıştığı bir hastaneye mekanesinde çalışıyor. Çalıştığı yerde e, bir kadının işe başlamasıyla bütün hayatı, Değişmeye başlıyor yavaş yavaş ve başka bir hayata öykünmeye başlıyor. Hemen ben e, sözü Murat Bey'e bırakıyorum çünkü filmi o önerdi <gülüyor> konuşalım diye. Ne düşünüyorsunuz film hakkında? Teşekkür ederim. Ee, yayından önce niye bu filmi seçtin diye sor demiştim. Açıkçası evet. bunun cevabı ben de bilmiyorum. Ee, böyle çok bir, bir nedeni var aslında yeni bir nedeni var onu sonra söyleyeyim ama. Asıl nedeni şu filmi vizyona girdiği zaman yani yıllar önce e, görmüştüm. O zamandan beri bir türlü unutamıyorum filmi. Geliyor ara ara Ercan Kesan'ın o hali. Nihat, Necip. Filmin dokusu. E, bazı filmler vardır ya yani böyle anlamanız çok gerekmez. Ya da filmi açıklamak da yetmez ya da gerekmez. Ama size dokunur. Ara ara hatırlarsınız bir duyguyu yeniden canlandırır özellikle içimi çok sıkıldığı zamanlarda herhalde ben o değilim demek de geldiği için içimden e, bu film bana dokunmuş durumda bir de daha dün e, İstanbul Film Festivali'nde yol kenarını izledim Fil Selimoğlu'nun yeni filmini e, tabi o film aslında ben o değilimle de bağlantılı biraz daha eski filmlerine göre anlaşılması zor e, daha oyunsu belirsiz e, ve insana hem düşünmek hem de bir hissetme olanını veren bir film. Bu film de bana hemen Ben O Değilim'i hatırlattı. Belki dedim Ben O Değilim'de bu filme dair bir takım ipuçları da bulurum. Hmm. Ee, konuştuğumuzda da nedense böyle hiçbir şey düşünmeden ki çok sevdiğim film var ama o bu olsun dedim. Hmm. Bir de siz oynuyorsunuz diye filmim. <gülüyor> Aslında Kenan <gülüyor> da oynuyor. <gülüyor> ya, evet öyle bir şey var. Arkada oyunculuk kariyerimiz oradan başladı. Tabii oyuncu kariyerimiz orada başladı ve <gülüyor> oradan noktalandı. Şimdi Tayfun'un biz vazgeçemediği iki oyuncu yüzeye <gülüyor> ve her filminde ikimiz de birlikte oynatıyor. Görünüyoruz. Neyse. Saçta da oynamıştık AVM'nin müşterileri olarak. Burada da ee... Çamaşırhane mi? Bulaşıkhanenin Bulaşıkhan. dağılması sırasında yürüyoruz yani. Olay yani. yerinden ayrılan ve <gülüyor> en sesinden görünen iki kişi oynamıştık iki tane. Ha, bana şeye. da işte iyi. o imaj gelip gidiyordu. <gülüyor> yani, <gülüyor> o <gülüyor> o yani. <gülüyor> Aslında arkada da mesaj atan kadın benim. Ha çok derinlikli evet, bir karakter. Çok... <gülüyor> Öyle de, en sesi görünüyor adamların tiplerinden ama yani onlar bambaşka bir derinlik kazandırıyordu filmi. O yüzden e, şöyle ki... ...Tayfun Pirselimoğlu ile ilgili ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Bunu pek çok sefer... ...pek çok yerde dile de getirdim. Kendi filmlerim gösterildiğinde... ...filmlerimden sonra... ...Tayfun Pirselimoğlu... ...sinema... Hani ...sinema e, yaptığı bütün filmler... E, ...filmografisinin bütün filmleri... ...dahil... ...ben o de değilim de dahil... ...benim çok sevdiğim, izlediğim, takip ettiğim... ...ve beğendiğim, kendime de örnek aldığım... ...bir yönetmen... Hı hı. E, o, hatta ben o değilimden önce saçta sette de başından sonuna kadar bulunmuştum e, sinemasının sinemasının dilini dokusunu çok çok seviyorum görselliğiyle ilgili de e, belli bir süreçten sonra başka bir görüntü yönetmeniyle çalışmaya başladı e, öncekinde de çok farklı bir lezzet vardı sonrakinde başka bir boyuta ulaştı görüntüleri de. herhalde bu filmde başladı final of, of evet. yaptı, yanılıyor muyum evet. ben o dilimle Başladı. Andreas Sinanos bu arada Angelopoulos'un filmlerinden tanıyacağımız bir görüntü yönetmeni. Ya onun için ben o değilim. Bence çok güzel bir e, tercih olmuş. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok sevdiğim bir film. İstanbul Film Festivali'ndeki gösteriminde izlemiştim. Seyircinin tepkisi çok inanılmazdı. Yani o tip filmlere biraz şöyle bir şey oluyor herhalde. Birileri nefret ediyor filmden. <gülüyor> bu ne biçim film? İğrenç diyor birlerde inanılmaz seviyor ve sürekli sizin sizde de bıraktı etki gibi bir yerlerinde kalıyor. Hele ki <gülüyor> doğum biraz aşağıydı pardon. Yiyeceği. <gülüyor> Hele ki bu filmdeki insanın kendini bulma ve hmm. kendinden kurtulma çabası, kendi içinde başka bir kendini arama mevzusu. Ha bu felsefenin pek çok döneminde konu olmuştur. ...Sartre'nin bütün eserlerinde yer alır hiçlik. Hı hı. Ee, bu, bunu çok doğru bir yerden ve çok böyle e, izleyene geçebilecek bir noktadan aktarabiliyor olması da e, beni etkileyen yönlerinden biri film Aynen. Ee, varoluşsal e, bir film yani varoluşu aslında e, ...sorgulayan... ...aslında Tayfun Pirsevim'i biraz derdi de bu... ...insanın kendine mana arayışı... ...varoluş çabası... E, ...ben filmle yine ...beni en çok etkileyenlerden bir tanesi... ...yani izliyoruz ya bir ara... E, ...kadar adamın bütün bu monoton hayatın ...işte evdeki hayatı... ...arkadaşlarıyla olan ilişkisi... ...çok sıkıcı... ...hatta çok korkak... E, ...çok e, böyle... E, sığ bir karakter fakat ne zaman kadın giriyor hayatına ve aslında o zaman bir o kadın enerjisiyle bir harekete geçmeye başlıyor ve e, bu kadın enerjisi yani çok böyle şey hani e, lafları da etmeyi sevmiyorum ama bir kadının varlığı bir adamın hayatında aslında bütün filmlerinde de kullandığı bir şey Tarif'ın Pirsev'i onun bence siz ne düşünüyorsunuz evet kadın ama cinsellik değil mesela evet çünkü değil o çok önemli yani o kadına rastlamadan önce ya da kadının evine gitmeden önceki hayatı o monoton sıkıcı diye nitelendirdiğimiz hayat değil belki de yani öyle bir portre var ki karşımızda yaşamıyor sanki yani Nihat'ı öyle bir izliyoruz ki ee, Nihat yok yani o da bundan mutsuz değil yani çünkü hissi yok Adamın. Şeye benzetiyorum biraz bunu aslında. Şimdi biraz e, filmle ilgili sonradan çıkan eleştirileri hatırlarsak... ...bu Doppelganger hı hı. hikayelerine çok benzetildi. Pirselimoğlu ile de konuşmalarda bu gündeme geldi. Ama bu film bence tam uymuyor bu Doppelganger hikayelerine. Yani bir benzerini bulan adam hı hı. E, hikayelerine çok uymuyor. Yani o Dostoyevs'in ötekisinden beri gelen hikayelerin biraz... ...yani tamam bir şey var... ...flörtöz bir durumu var o hikayelerle ama... ...başkasının yerine değil... ...yani burada kendi ikisini görmek... ...ya da kendine benzeyen birinin yerine geçmek... ...ya da işte aynı dönemde... ...vizyona giren bir film vardı... ...ay anladım... Ee, ...Spider mi? Yok şey... Hatırlayamadım filmin hmm. adını ama onda da aynı mevcut yani, vardı... ...yani karakter aynı zamanda... ...başka ee. bir hayat yaşıyor, ikili hayat... yaşama ee. idi. Uyur gezer gibi bir hayatı vardı ve başkasını görüyordu orada da. Ee, yani burada bakıyorsunuz karaktere karakter yok zaten var olmaya çalışıyor. Ve yerine geçtiği insan da yani ikizi gibi görünüyor fiziksel olarak aslında ama yani o da değil. Çünkü bambaşka karakterlere sahipler. Yani o daha hani birazcık o daha güçlü kuvvetli falan bir adammış Necim. Değil mi ya yani bir aile kocası vesaire vesaire bizimki öyle de değil. Şişliyor birilerini hapishanede falan. Öyle Bizimki... olmaya çalışıyor ama belki hani onu da görüyoruz olamıyor. Evet. Yani e, öyle de bir şey yok. E, sadece fiziksel bir benzerlik var. Ama bence daha önemlisi kadın onu evine aldığından itibaren bizim adam kendi hayatını içini dolduramayan. Yani varlığının bir anlamı olamayan o mana arayışı dediniz ya. Hı hı. Kendi varlığının adını koyamayan bir adam bu belki de bir tür melankolik durum çünkü Freudian anlamda melankoli de hani egonun anlamsızlaşması söz konusu yok öyle bir şey yok birden bire e, biri olabilme ihtimalini görüyor ve o biri olabilme ayakkabıların içinde doldurduğu gibi o evet. e, birinin de içini doldurmaya çalışıyor ama onu da başarabildiği söylenemez çünkü yine Taifun onda hep o döngüsellik var ya her şey bize bağlı değil biraz da o e, ebedi döngüye bağlı evet. Nietzsche anlam dönüyor yani Sürekli olarak o şey değişecek. Başka bir ayakkabının içerisine de girebilir. Orada biri olduğu söylenemiyor. Yani biraz karamsar bir film. Ben de belki ondan etkilenmişimdir. Çünkü evet, zaman zaman hani ben neyim? Ben gerçekten kendimi doldurabiliyor muyum? Bir anlamım var mı? gibi bir soru sorduğunuzda... E, ...anlamı olduğunu düşünen birinin yerine geçme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani burada sınıfsal bir şey de yok. Hı hı. Bir çıkar da yok. Bir de ilginç olan e, çok mu konuştum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel gidiyor. Nedeni de, nedeni de yok. Yani rasyonelitesi de yok. O, biraz oyunsu bir film ya. Yani neden sonuç ilişkisine bağlı değil. <gülüyor> bir nedenden dolayı oraya gidip bir çıkar peşinde de başka bir şeyden dolayı gitmiyor. Evet. E, film bunu koymuyor ortaya. Bunlar bana çok ilginç geliyor. Çünkü nedensiz şey yapmak. Yol kenarında da vardı bu. O kadar kafa patlattım ki filmden sonra. Yok, metafor kine, nedir evet. bu nedir bu ne yok, yok yani çıkıyor. Ayak kabı metaforunu çok iyi yakalamışsınız bence. Orada hani bireyin kendini bulabilme çabası içerisinde doldurabileceği bir kalıbın yerin Hı -hı. içerisinde yer alması. Yani kendi benliğine ulaşması çabasını çok çok doğru bir biçimde işlemiş. Hı, arabayı da dolduruyor metafor... mesela. Araba da aynı Hı. şekilde. Orada biraz da insanın bireyin kendini arama çabası değil mi? Kendi içinde e, arayıp bulamadığı, bulmak için çaba sarf ettiği... ...kendisi... Hı hı. ...kendisini bulabilme çabası... E, ...finalde de dediğiniz gibi... ...biraz karamsar... ...hani e, acaba bu muyum diyor... ...onun peşinden gidiyor... Ama ...kadın Ama... da değişmiş... ...kadın da değişmiş evet... evet. ...kadın da değişiyor... ...o biraz daha kafa karıştırdığı bir şey... <gülüyor> evet, kadın. Yani ...ebedi döngü yani sürekli öyle bir şey var... ...nereye gideceğiz... <gülüyor> ...başkalarına bağlıyız meselesi var... Evet. Olarak. ...yani bizi etkileyen sürekli olarak dışsal etkenler var... ...ve mutluluğumuz, huzursuzluğumuz... ...bizliğimiz hep... Ötekiyle ilişkimiz içerisinde belirleniyor. Evet. Yani sinemanın güzelliği de burada aslında değil mi? Yani insanı insana anlatan sanattır yani der ya sinema Yüzleştiren bir Yüzleştiren, anlatan evet. bir sanattır der. Ve burada insanın derinliğindeki insanı bize hı anlatıyor hı. olması... ...Stayfın Pirsey'in bu filmle ve önceki filmleriyle. O da filme bence... E, ...benzerlerinden ve Türkiye sineması örneklerinden çok daha yukarıya taşıyan... ...bir de gerçekten Şimdi... yapılmayan bir sinema yapıyor... ...onu da her filmini heyecanla beklediğimiz bir yönetmen bence... Tabii, tabii, tabii. ...yani Türkiye'de böyle bu örneklerine çok rastlamadığımız... ...bambaşka bir sinema yapıyor. Bir de şeyi de çok seviyorum ben... Yani ...bütün filmlerini, bütün filmografisini... ...takip ettiğimizde... ...böyle bir ailesellik durumu var ya... Işte, ...sanat yönetmeni, hep Natali Yeres... ...işte bir yerde... ...Rıza Akın, Rıza'da başvorken... ...mutlaka... <gülüyor> ...mesela ben... <gülüyor> ...Rıza Akın... ...tekrar karşımıza çıkıyor... ...işte Ercan Kesal... Keza, ...yani burada çok... Gerçekten çok da zor bir e, iş başarmış bence. Çünkü bütün filmin yükü de onun üzerinde. Evet. Sanat yönetmen demişken sanat yönetmenliği de çok iyi çok filmin. Çok iyi film, evet. Yine hemen araya böyle felsefe sokayım. Hı, tabii. <gülüyor> Eşyaları çok önemli bulmuştum ben filmde. Çünkü hani o kimliğin belirlenmesi ya yani biri olabilme sürecinde insanı biri yapan şey yine başkalarıyla karşılaşmak demiştim ya. Eşyalarla da karşılaşmak. Hı hı. Nesneler çünkü e, Nihat'ın evinde pek bir şey yok. Yani ona ait onun kimliğini oluşturacak özel şeylerle pek karşılaşmıyoruz. O, çünkü o yok aslında gerçek evet. anlamda. Ama değişim sürecinde hep bir takım nesnelerin e, onu değiştirdiğini görüyoruz. Giydiği, e, içine girdiği, doldurduğu, ona evet. ait hissetmeye başladığı. Dolayısıyla hani o yine sanat yönetmenliğinden gelen bir sürü nesne filmin kritik e, nesneleri aslında karakterin kimliğini yeniden oluşturma sürecinde rol oynayan birer unsur. Doğru. Bu çok çok etkili filmde. Gerçekten de öyle. Karakterin evet. objeye dönmesinden se, objelerin karakterin Karakteri yapısını doğru, ortaya evet. çıkarmasının çok iyi bir birçok. Ben yani babam ödü zaman cüzdanını bulmuştum demiştim ki hani bu o, yani o ona Değil ait mi? bir şeydi evet. ve hani onu almıştım. Şimdi o da öyle yani... Ayakkabılarını almış. Aynen. Varsa. Başka birinin eşyasını aldığında onun bütün o kimliğini alıyor olma. Ha, şey, evet. O değiş, değişim süreci onun üzerinden veriyor. Evet. Metafor da değil. Bu yani çok güzel bir şey. Yani o yüzden eşi benzeri çok fazla olmayan bir sinema. Evet. Yani bir, biraz hani e, neden sonuç ilişkisinden bu hikayenin gelişiminden çok uzak e, daha bu zaman imaj dedikleri o imajın gücüyle hikayenin anlatıldığı. Tabii ki belirsizliğin de ...ortaya çıktı ve bizi düşündürdü. Oldukça etkili bir sinema. Bir yandan da tabii ben... ...şunu da düşünüyorum yani... ...hep yönetmenlik tarafını kullanıyoruz ama... ...konuşuyoruz ama... ...çok da iyi bir senarist. Ve <gülüyor> e, bu yani senarist... Dinin bu kadar kuvvetli olmasının e, biraz da sohbet edince, biraz da böyle hani söyleşilerini okuyunca Tarifun Pirseman'ın... ...evet hani okuduğu kitaplardan etkileniyor, izlediği filmlerden etkileniyor. Ama ben biraz da tanıdığım için aslında çok gezmeyi seven biri. Yani böyle bir şehri bıraktığınızda işte saatlerce yürüyen, oradan oraya koşturan... ...biri... E, ...ve e, bu noktada da... ...yani bütün bu Alame-i Faykasının... E, ...çok gezmekte ve... ...çok görmekte olduğunu düşünüyorum... ...ve buradan <gülüyor> bir yere bağlayacağım... Kesin yine bir yere gidiyor... Bu <gülüyor> evet. e, ...yani yine mekanları konuşuruz ama... E, ...bu görmekle... ...ilgili deneyim üzerine... E, ...ülke sinemasının... ...en önemli senaristlerinden... ...Bülent Oran'a bir e, dinleyelim... ...istedim... ...ufacık bir kaydımız var onunla ilgili... Ben bir Yalı'daydım, e, Yalı da Bakırköy Beş Fabrikası'na yakındı. Bakırköy Beş Fabrikası'nda bir kızlar sevdalandım. O yaşta insanlar hemen sevdalanıyor. Tam bizdeki eleştirilen yerli film şeyinden, aile buna karşı çıkınca ben de evden ayrıldım. O, o, Gecikondi'ye kaçtım. Gecekondu da e, şimdiki gece, yani siz görmemişsinizdir gecekondu yu? Şimdi Gecekondu denilenler hepsi beton bilmem ne. iki katlı, üç katlı şeylerdi. O zaman <gülüyor> Gecekondu köpek kulübesinin biraz daha büyük bir yer. içine sığın o kadar. Hatta ben fabrikada çalışırken e, üç tane Gecekondu yapımında bulundum. Fabrika Gecekondu yapacak işçisine Gelen tezgahların büyük, güzel tahtaları vardı, onları verir. Bir de 10-15 işçiye izin verirdi. Biz bir gece gider hemen o şeyi yapardık. O, ondan sonra bir de tayda taktım penceresine yıkamazlardı. Yani o gece kondular, gerçek gece kondularda yaşadım. Gece kondulardaki yaşamımı hiçbir zaman unutamam. Bana e, dünyayı tatmıyı öğretti. Mesela biz sinemaya giderdik orada. Bakır sineması yahut Bilker'de, bir hafta gördüğümüz film konuşulurdu. O film yaşanırdı. Yani bunlar da benim üstüne çok etkisi oldu. Yani bir şey yazarken hangi ne biçim bir sahne yazarsam, ne biçim bir ilişki kurarsam sercisi tarafından e, algı, daha iyi algılanır, daha üstünde konuşulur. E, bunun büyük yararını gördüm. E, aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da Kenan Korkmaz ve Murat tırpanlı Sohbetimiz sürüyor Az önce e, dinlediğimiz kayıtlar Mithat Alan Film Merkezi'nin Görsel Hafızı Projesi Kayıtlarındandı e, Hemen bir de merkez reklamı yapayım Önümüzdeki hafta Hisar Kısa Film Seçkisi Gösterimi yapacağız e, Web sitemizden dinleyicilerimiz Takip edebilirler e, Şimdi Bülent oran da bu kadar bu mekan e, Yani nasıl mekana göre Etkilenip yazmaktan ...bahsetmişken aslında Pirsemoğlu'nun bu mekan yaratması ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye de sormak isterim. Mekan yaratmak derken, zaten hikayelerinde yaratıyor ama bence daha doğru yaptığı ve güzel yaptığı şey... E, ...mekanları gidip geziyor, görüyor. E, biraz önce senin de söylediğin gibi, araya girmeden önce söylediğin gibi. E, o mekanları hissediyor bence o gördükleri, o mekanda yaşadıkları, hissettiklerini olduğu gibi senaryolarını aktarabiliyor. Bu biraz görmekle ve orayı hissetmek, yaşamakla ilgili bir durum gibi geliyor bana. Ee, benim de çokça yaptığım bir şeydir. Yani filmden önce gidip o mekanlarda kalmak, yaşamak, Hı -hı. belli bir süre geçirmek, orada yaşayan insanlarla iletişim halinde olmak. Ee, hakikaten bu hikayenizi ve senaryonuzu ciddi anlamda besleyen... Hatta senaryo biraz teknik bir metin sonuçta ve o teknik metni yazarken e, tespit ettiğiniz, gördüğünüz o mekanları göz önünde bulundurarak bazı e, e, kısımlarını belirleyebiliyorsunuz. Giyedir. Tabii yani sokak bir yere açılıyordur, çıkmaz sokaktır. Çıkmaz sokaksa oturup ona göre yazman gerekir bir yere açılıyorsa ona göre yazman gerekir falan gibi bir durum. Ama o mekanların film üzerindeki etkisi de e, oldukça fazla. O konuda Murat ne der bilmiyorum ama. Ya yani Her seferinde böyle bambaşka bir İstanbul izliyoruz ya mesela. Yani işte hani İstanbul'da geçen filmler biraz da böyle İstanbul güzellemiştir. Biz bambaşka e, böyle görmeyi de çok tercih etmediğimiz zaman zaman böyle bir İstanbul izliyoruz ve bambaşka hayatlar. Burada gerçek izliyoruz. biraz daha ağırlıklı İzmir. Burada yarı aslında ağırlıklı. İzmir, İstanbul. Yani İzmir'in o dediğin yerisi. kısmı çok evet. daha belirgin bir biçimde. Evet, yani şehirlerin diyelim aslında. Evet, şehirlerin o ötekilerinin yaşadığı evet. varoş dediğimiz bölgelerindeki o yapıları, o yapıların içerisindeki o çok da dikkat etmediğimiz, kayda almadığımız sıradan insan tiplerinin karşımıza açılımı ile birlikte, bütün e, derinliği ile birlikte çıkarılmasını sağlayan mekanlar. Evet. Yani bir İzmirli olarak hani ben de İzmir'le ilgili aynı şeyi söyleyebilirim. İzmir'de öyle. Yani bir sürü filmde farklı gördüğümüz güzel İzmir hı hı. portreleri varken bu filmde öyle değil. Ee, ama tabii çok anlaşılmaz değil. Mekan çok güç veren bir şey Pirselimoğlu'nun sinemasında karakterlere. Yani karakter yani çok konuşan e, bir sinema olmadığı için hı hı. her anlamda söylüyorum bunu. E, dolayısıyla karakteri yaratırken... Mekan psikolojisinden çok güç alıyor Pirselimoğlu. İstanbul'da burada çok önemli bir şey, unsur. Ee, onun filmlerine baktığımızda ben o değilim de de bunu görüyoruz. Mesela orada, burada hani o Döfelganger değil dedim ya. Hı hı. Mesela Burcuva değil bu karakterler. Işte. Evet. Genellikle çünkü ne olur? Yani batıdaki örneklerde de böyle. Hayatından sıkılan bunalan o orta orta üst sınıfı karakterlerin değişimini başkasını aramasını kendine benzer birini görmesi başka hayatlara girme ihtiyacını duyarız alt sınıfa dair böyle bir yorum yoktur ama burada çünkü onlar zaten öyle yaşarlar hani bunun üzerine düşünülmez <gülüyor> zaten öyle bir hayat ama burada o hayatın sıkıntısı sorunsal haline gelmeye başlıyor yani o zaten dışarıdan bizim tarif edebildiğimizi o hayatın tarif edilemez olduğu ortaya çıkıyor bunun da o İnsanların yaşadığı mekanların boğuculuğuyla tıpkı e, karakterlerin kendileri gibi olmalarıyla güçlendiğini görüyoruz. Birçok yerde şeyi görüyoruz. E, mekanı izlerken yani görüntü yönetiminde de etkisiyle tabii ki. Zaten karakterin ruh halini anlıyoruz. Hı -hı. Değişimlerini de anlıyoruz. Ben o değilim de de öyle. Bu yüzden gerçekten hani şeyde de bu yol kenarında da öyle. E, öyle bir yer ki hem burası hem değil. Evet. Hem ev. Evet aidet hissediyor karakterler ama hem de çok yabancılar oraya gitmek istiyorlar. Yani e, tamamen anlamın mekansal olarak belirlendiği bir sinemadan bahsediyoruz. Hı. Yani tabii ki o sizin e, belki benden daha iyi bildiğiniz o çalışmasın... Yok bir ama bir yani orada var. görüntü yönetmeninin hakikaten Sinan Olsun'un kattığı çok önemli bir şey. Mekan ve karakter bağlantısını çok iyi Hı -hı. kuran kadrajlar, açılar kurmuş olması mutlaka... E, ...Tayfun bunda etkilidir. Hı hı. Ama hani, görüntü yönetmeninde çok ciddi bir katkısı... ...olmuştur diye düşünüyorum ben. Ee, yavaş yavaş sonuna doğru... ...geliyoruz ama böyle Pirsemo sineması ile... ...ilgili böyle ufacık sıkıştıracağım... ...bir iki şey daha var. Birisi bu kadar kara... ...filmlerin içinde mutlaka böyle... ...bir ironi, bir küçük... E, ...yani yüzümüzü gülümseten... ...bir tarafı da oluyor filmlerinin. E, o yanını çok seviyorum. Bir de hayvanlar yani böyle hep o işte ne bileyim İstanbul'da böyle işte o sıkışmışlığın içinde o koca şehirde ve acı çeken hayvanlar mutlaka filmlerinde var. Bir de bozuk eşyalar durmadan bir şeyler <gülüyor> bozuluyor i̇şte, ya kar karakterler yani. karakterler gibi. Yani. Evet. Ee, ben de buna katılıyorum ve şey olarak görüyorum <gülüyor> hani Türk sinemasında tanımlanabilir bazı damarlar var. ...birbirinden etkilenen ve, ve... ...başarılı da olabilir bu konuda ama... ...Tayfun o sineması her zaman yeni bir sinema. Ee, ben O Değilim'de şaşırmıştık. Yani üç, üçleme zaten bir bütündü. <gülüyor> ee, ben O Değilim'de ne yaptı bu... ...yönetmen demiştik. Şimdi yol kenarında... Aa, ...yani hem çok uygun bu güne, günlere... ...hem de çok farklı demiştik ve... E, ...tarif edilemezliği... Evet. ...söz konusu. Ben bu, bu filmden sonra özellikle... Hani ...Ben O mi de düşünecek olursam... Çok fazla da üzerine düşünmeyip biraz hissetmek gerektiğini... Evet hissetmek yani gerekiyor. Yani Pirseli Moğazi Sineması kitapları gibi biraz. Hı hı. Çünkü edebiyatta öyle bir şeydir ya... ...odan haz alırsınız o süreç içerisinde. Ben böyle bir haz alıyorum Pirseli Moğazi Sineması'ndan. Her zaman ne yapacağını merakla beklediğim yönetmenlerden bir tanesi. İyi ki var böyle birkaç isim var. Evet... Ee, Böyle. Mali Hülya diye bir kitabı var onun hı hı. bir yerinde de şey diyor çok seviyorum ben yani çok uzun bir paragraf ama minicik bir kısmında da şey yapayım her zaman hikayeler bir şekilde menzillerine ulaşmayı bilirler diyor e, gerçekten de e, bugün olması bile bir şekilde o filmleri hep böyle içimde benim de kalıyor. Programımızın da sonuna geldik. Bu kadar. Geldi. <gülüyor> evet evet <gülüyor> böyle bir şey var. Öncelikle Film Festivali devam ederken beni kırmayıp geldiğiniz için e, böyle film zamanınızda mer merkez için harcadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum e, Murat Tırpana ve Hı -hı. Kenan Korkmaz'a. E, bugünkü şarkımızda Kenan seçti bizler için. E, i̇stersen sen et... istersen ya, neden e, bu şarkıyı seçtiğini. Tabii şimdi hani Pulp Fiction'dan Dick Dale'ın söylediği Missouri diye bir şarkı. Bu şarkıyı niye seçtim onu çok kısa anlatayım fazla zamanımız bittiği için. Ee, bazı filmler üretilir. Üretildikten sonra onlar için müzik yapılır. Bazı filmler de vardır. Müziği yıllar önce yapılmıştır. Tıpkı bu film gibi 30 yıl önce yazılmış yapılmış bir müzik. 30 yıl sonra Tarantino tarafından alınıyor bu filmde kullanılıyor benim de lüks otelde yaptığım bir şeydi o buna benzer bir şeydi yapılmış bir müziği alıp kullanmıştım hı hı. o yüzden sevdiğim de bir müzik sevdiğim de bir yönetmen sevdiğim de bir <gülüyor> bu müziği dinlemenin uygun olacağını düşünüyorum Ol ne kadar tayfunla alakası <gülüyor> <neyse>. olmasın <gülüyor> o zaman 15 gün sonra görüşmek üzere teşekkür ederiz çok teşekkürler